من يهده الله فلا مضللا ومن يدلل فلا هاديلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكلا وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعا ve her bid'at zılalah ve her dalaletin fî'nâr. Âadena Allah ve iyyâkum min'en nâr. Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Amin. Amin. Evet. Dünkü sohbetimizden çizmiş olduğumuz cetvelin seyrinde hareket edecek olursak farkında olduğunuzu düşünüyorum. Onların hepsi birer başlıktı. Bu başlıkları zihninize yerleştirdikten sonra daha önceki yapmış olduğumuz derslerin ister bir bütün ister içinde serpiştirilmiş temas edilen meseleler mutlak şu başlık halinde cetler şeklinde zikrettiğimiz birisinin altındadır. Onunla alakası vardı. Onu getirip aynen bir püzülün parçaları gibi onu oraya yerleştireceksiniz. Dinledikçe geçmiş dersleri mevzuyu meseleye alıp bu başlığın hangisinin altında olduğunu tespit edip yerleştirdiğinizde kısa bir zaman içinde mevzu bütünlüğünü kazanacaktır bir mevzuyu meseleleriyle bütünleştirirken, meseleler, mevzu yani bütünleştikçe öbür mevzularla ilişkisini kuracaksınız. Bu ilişki yavaş yavaş bina edilen, yani inşa edilen bir binanın tamamlanan parçaları gibi olacak. Siz devamlı elinizde bir tuğlayı koyduğunuzu, bir mala harcı koyduğunuzu göreceksiniz ama, hep hayalinizde gözünüzün önünde bu. Belli bir zaman sonra onun bina olarak şekillendiğini göreceksiniz. Ya ben birer tuğla koya koya bunu mu yaptım? Koymak bir tuğla değil. O tuğlayı nereye koyacağını da bilmek önemliydi. Size çizilen başlıklar halinde planı diyeyim, haritasını diyeyim. Nasıl anlarsanız anlayın. Çizmiş olduğum bu cetvel binanın pina, planı veyahut krokisi niteliğindedir. Geldiğimiz yer indikçe aşağıya fıtratla bir kulluk dedik. Altına bir çizgi çizdik. Üç tane ok indik. Birisine fıtrat dedik. Başlangıcına. Ortadakine iman, İslam ve akide dedik. Farkındaysanız hani devamlı akideyi beynel kavseyin tırnak arası aldırıyorum. Neden böyle yaptığımızı derslerde izah ediyorum. Üçüncü okun altına ise tevhid dedik. Din ise sohbetin akabinde nereye konacağını kendi kendine gösterecektir dedim. Dünkü sohbetimde. Şimdi kulluğu geniş tarifiyle en başa koyduğumuza göre eyleme dönüştüğü üç noktayı gösterince kulluk ya fıtri boyutta eylemimizdedir. Öncelikle fıtri boyutta olmalı. Ya imani boyutta eylemimizdedir ya da tevhidi boyutta eylemimizdedir. Bu gösteriyor ki o zaman kulluğu dökme kalıp tek anlamda ele alamıyorsunuz. Hatta kulluğun tariflerini yanında şunu da zikrederim. Kulluk bir isim. İbn Teymiye'nin tarifinin başına alıyoruz burada. Çünkü ismum, camiun derken bu birçok cüz'ü, şubeyi içine alan bir isimdir. Yani birçok müsemmanın ismi, adıdır. Aynen diyoruz para denildiğinde akla tek bir rakam mı gelir? Birden trilyonlara kadar uzanan bir rakam mı gelir? Para ismi hepsinin adıdır. Bu bazen 1 lira, bazen 10 lira, bazen 100 lira, adedi meblağı ne kadar çoğaltırsanı çoğaltın, hepsinin adı paradır. İşte kulluk eylemi böyledir. Düşünce, söz, kasıt, fiil olarak bizden ne sudür ederse etsin bunun hepsinin adı neymiş? Kulluktur. O zaman insanoğlunun hiçbir şeyi yoktur ki kulluk mefhumunun dışında kalsın. O zaman kulluk bir bütünüyle bizim hayatımızın ta kendisidir. Onun içindir ki Allah ben insanı sadece bana kulluk etsin diye yarattım. Derken bu ayette geçen bu kelimenin ilk anlamı olarak an ve mutlak, sınırsız. Yani geniş bir ifade birçok cüz'ün adıdır. Aynı anda da sınırsızdır. Belki belli bir coğrafya parçası üzerinde Bizim takattır, hatırlayamadığımız, düşünemediğimiz. Öyle şeyler vardır ki o insanlar onu kulluk eylemi içerisinde görürler. Bizden kısırlaşmış, düşünce asalaklığıyla biz kulluğu belli bir dar çerçeve içerisinde görebiliriz. Yeryüzünde kulluk anlamının en dar çerçevede anlaşıldığı coğrafya parçası Türkiye'dir. Hocam? Yeryüzünde kulluk anlamının en dar çerçevede ele alındığı belde Türkiye'dir. Çok garip bir tespit. Nasıl'a gelince bu gibi sözler rastgele cüretli bir şekilde söylenilecek sözler değildir. Neden? Bizim yanlış tarifimiz. Bilenlerin. Tarif ederken noksan tarif, toplumun anlayışındaki kısırlık, Kulluk bize kadar inerken anlamla ne kadar eridiğini bir kartopu misali görebiliyorsunuz. Bu da gösteriyor ki İslam karşıtı olan kesimde kulluğun belli bir yere hapsedilmesi ne sebep bizim çanak tutmaklığımızdır. Mesela şu sözü çılsıkça duydunuz. Bir zaman Necdet Seder gündeme getirirdi. İbadet yani kulluk. Allah ile kul arasındaki bir iştir. Bunu kamsuya, kamuya yansıtmanız gerekmez. Kamu bunun dışında. Bilim tarifimize baktığınız zaman kulluk hangi alanın dışında kalır? Hiçbir Kalmaz. Allah'la kul arasındaki ilişki değildir kulluk. Düşünün, kulluğun tarifiyle el alın. İyi bir komşu olma, iyi bir komşuluk muamelesi komşunla senin arandaki bir ilişkidir. Sizin müşterisini aldatmayan bir esnaf, tüccar olmanız, müşteriyle sizin aranızdaki ilişkidir. İnsanlara yalan söylememe, insanlara dürüst davranma, sizin bir ikinci kişiyle aranızdaki ilişkidir. Demek ki kulluk Allah ile benim aramda değil. Sosyal, içtimai hayatta, insanlarla aramızdaki ilişkinin ta kendisidir. O zaman kulluğu Belli bir yere hasredip, belli bir yerde yoktur demek, ona kamu alanı demek, akıllı bir insanın, düşünceli bir insanın söyleyeceği söz değildir. Bunu yapamazsınız. Bunun yanında bizim yine bu taksimatımızla asla dayandırılan, doğru bir söze dayandırılan ama yanlış yorumlanan, biz dünya hayatı ile ahiret hayatını ayırırız. Doğru mu? Bir dünya hayatı vardır burada. Öldükten sonraki bir başka hayat vardır. Buna da ahiret. Bir sonraki hayat diyoruz. Bunu delil göstererek insanların dünya işleri, ahiret işleri diye ayrım yapması da sakat bir düşünce. Eğer az önceki kulluk tarifini, dünkü kulluk tarifiyle hareket ederek gelirseniz Dünya ahiret hayatı diye bir taksimat var. Ama dünya ve ahiret işleri diye bir taksimat yoktur. Dünyada hiçbir iş yoktur ki ahiret ahiretteki hayatımızın sermayesi olmasın. Buradaki yatırımı olmasın. O zaman dünyada ne yaparsak yapalım asalak tipli miskin yapıdaki Müslümanları düşünün. Herhalde tasavvuf eyleni kastettiğimi biliyorsunuz. Dünyaya kazık mı çakacağım bunu yapacağım. İnan kazık çakın. Sizden sonra gelirler oraya bir eşek bağlarlarsa bunun sevabı <gülüyor> sizedir. Kazık da olsa çakın gidin. Ama sen onu Allah'a bir kulluk eylemi duygusu içerisinde yaptığını şuurunda ol. Eğer sen bu niyetle bunu yapıyorsan dünyada ne bırakırsan bırak Allah için bıraktığını düşünerek. Düşünün bu noktada en uç noktada en hassas örnekleri misal olarak sunarak bunu defaatlerde derslerde dinlemişsinizdir ama şu an size belli başlı noktaları alakalandırarak gitmek istediğimden bunu tekrar zikredeceğim. Allah Resulü diyor ki kıyamet kopar olsa elinizde bir fidan olsa onu dikmeye çalışın diyor. Bu hadisin Türkçesi böyledir. Bunda fahiş bir tercüme mümkün değil. Birisi senden daha güzel bunu tercüme eder diyemezsiniz. Kıyamet kopar olsa, elinde bir fidan olsa onu dikmeye çalış diyor. Bu dersi yapmama sebep olan çocuklardan birisinin sözüydü dersteki. Hocam bugün dedi cumada iyi nasihat dinleyeceksiniz hatiplerden. Çünkü camideki hatipleri imamları bir tenkit etme fırcası vardı ya. Nedenmiş? Bu haftaydı ağaç dikme haftası dedi. Baktım ki çocuk bunu imamların birçok şeyi ihmal edip daha önemli şeyleri ihmal edip onların yanında önemsiz olan bu meseleyi gündeme getirmesine binaen bu sözü söylüyor ama bu peygamberin sözünü küçümseme niteliği taşır. Eğer bu sözü söyleyen peygamberse Allah Resulü ise bununla bize vermek istediği ders var. Bak yavrum dedim. Hadisin aslı bu. Kıyamet kopar olsa Elinizde bir fidan olsa onu dikmeye çalışın. Şimdi anlat bakayım bana idim. Kıyamet kopar olsaydı düşün. Ne düşünürsünüz? Yine Kur'an ve sünnetin etrafında kıyametin dehşetini anlatırken saççı sakalını saç ve sakalı ben beyaz olacak diyor korkudan. Hamile kadın çocuğunu düşürecek diyor. Yanında sağında solunda kadın erkek kimin olduğunu düşünemeyecek bile diyor. Şimdi kıyametin tasviri bu Kur'an'da. Dinleyin. Kıyamet kopar olsa... Az önceki sabahki depremi hatırladınız değil mi? Çok iyi hatırladım. Bunun daha dehşetini de gördü bu insanlar. O hengamede kim elindeki bir fidanı, çoluğunu, çocuğunu düşünür? Kıyamet koparken, küçük kıyameti koparken ölüm. Allah Resulü'nün dediği gibi. Kim neyi düşünür? Elindeki bir fidanı dikmeyi düşünür mü? Ya ölüp giderken, kıyamet koparken, dünyayı bile terk ederken bir fidan dikmeye çalışın diyor. Bu bir kazık değil ha. Eşeğin ve bir hayvanın bağlanacağı kazık değil. Bir ağaç diktik diyor. O kadar bereketli bir hayat veriyor ki Allah bize o diktiğimiz ağaç sadece yeşil yaprak verse, kuruyana kadar bize istiğfar ediyor. Onun gölgesinde birisi gölgelense bize sevap yazıyor. Onun meyvesinden birisi yese bize sevap yazıyor. Ya bu denli dünya ile ilişkimiz en son dakikaya kadar sürmelidir. Bu bir hayır olabilir. Söylediğiniz bir kelime olabilir. Diktiğiniz bir ağaç olabilir. Binaenaleyh. Neden bunu örnek veriyor? Bu hadis basit mi? Vallahi ben size on tane vakit ve kuruluş sayarım. Bu hadisin vermek istediğini bu insanlara yaşatabilmek için. Tema Vakfı'nın kuruluşu nedir? Yeşillerinki nedir? Avrupa'daki ekolojistler nedir? Erozyona karşı mücadele nedir? Hepsinin temelinde bu hadisin bize vermek istediği şey yatır ya. Bizim bir tema vakfı kurmamız gerekmiyor. Yeşilliği koruma tabi değerleri koruma vakfı kurmamız gerekmiyor. Allah Resulü'nün söylediği bu hadis bize yetiyor. Bu hayatımızın belli başlı evrelerinde bizim eyleme döktüğümüz bir kulluktur bu binaenaleyh kulluk kelimesinin dışında, anlamı dışında kalan bizim hiçbir şeyimiz yoktur. Düşünce, söz, kasıt ve fiil olarak. Kulluğu bu denli anladıktan sonra kulluğun eyleme dönüştüğü üç merhaleyi ele alıyoruz. Fıtrat, iman, iman İslam ve akide. Üçüncüsü de tevhiddir. Bu sabah temas ettiğim gibi eğer fıtrat şu ana kadar yeterince gündeme getirilmemiş ise kısmen bazı yerlerde fıtrat-ı selime, fıtrat üzere bozulmamış fıtrat gibi kelimeler zikredilmiş, bu mevzuya dönük hadislere hasbel kader temas edilmişse mesela Şeyh Albani bu ayetin, Araf suresindeki ayetin tefsiri sadedinde gelen hadisi silsilat-ı da zikreder. Ama fıtrata orada bir buçuk sahife değinmiş o sanki buna değinmenin biraz lüzumlu olduğunu hissederek bu ortamda yaşadığı için hissederek temas etmiştir. Geçmiş kitapları karıştırdığınızda fıtrat hakkındaki gelen nasları, ayet ve hadisleri selefin o mevzudaki sözlerini topladığınızda küçümselmeyecek ebatta bir mevzu çıkıyor. Yani bir risale çıkıyor. Bunu ortamımıza göre genişletmek mümkündür her meseleyi teker teker ele alma zaruriyeti. Sabah temas ettim. Konuşma, fıtraten sahip olduğumuz değerlerden birisidir. Sizce fıtri bir değer olan şu iletişim, konuşma. En çok konuşulması gereken coğrafya parçası neresidir? İspat istedin ya. Türkiye'dir. Yeryüzünde hiçbir topluluk yoktur ki dili geçmişten bu yana tahrif edilen bir toplum. Bizden başkasını gösteremezsiniz. Hı. Osmanlı bile bunu yapmış. Halk edebiyatı, divan edebiyatı diye ayırmış. Kültürlü tabakanın yazdığını avam anlayamaz bir konuma düşmüş. Hoş avamın anladığı, yazdığı da zaten şu an anlaşılır bir konumda değil. Harf inkılabıyla haklı olarak yapmalarına rağmen Osmanlı'nın Geliştirdiği bir ortamda bu elzem olmuş. Ama bu bile bir tahribat olmuş, şah damarını kesme olmuş, geçmişle aramızı kesmiştir, bağ koparmıştır. Ondan sonra Ecevit dönemini düşünün, artık işaretlerle anlaşan bir toplum olmuşuz. Ne dediği anlaşılmayan bir toplum. Böyle bir toplum var mı yer yüzünde? Gidin Avrupa'ya, 10 yaşında bir ilkokul talebesi Belçika'da. 500 sene önce Fransızca yazılmış bir kitabı getirin önüne koyun. Teknik terimler hariç onu anlar. Ben size İstiklal Marşı'nı okusam anlamazsınız şimdi. O zaman bu dilin fıtrî bir değer olan dilin en çok konuşulması gereken topluluk kimmiş? Maalesef bu toplumdur. Ve dar bir çerçeve içerisinde kulluğu anlayan tek örnek gösterilecek toplum bizim toplumumuzdur. O zaman biz geçli, geçmişten bu yana süre gelen bir erozyon, yıprama, erime ile karşı karşıya kalmışız. Ha, neden kalmışız? Hangi sebeple bırakılmışız? Bu hiç önemli değil. Biz şu an buradayız ya, olduğumuz yeri bilelim yeter. Onun için fıtrat denildiğinde, bizim herhalde bu fıtrat kelimesinin üzerinde durmaktan öte. Fıtrat, fatara kelimesi hiç yoktan örneksiz, misalsiz yaratma anlamını taşır. Örneksiz, misalsiz, asılsız hiç yoktan var etme yaratma anlamını taşır. Fıtrat kelimesi ise bizim ruhlar aleminde techiz edildiğimiz yani donatıldığımız değerlerle orada bizden alınan misakla dünyaya gelişimi seyrine geldiğimiz andan itibaren de kullu mevludin yuledu alel fıtratı her dünyaya gelen fıtrat üzere gelir. Nedir? Yani mücehhez bir şekilde gelir. Donatılmış bir şekilde gelir. Bu ifade garip mi size? Hayır. Değil. Her yaratılmışın varlığın tabiatında bunu görürsünüz. Bir kuş düşündüğünüzde uçmayı nerede öğrendi dersiniz? Yumurtadan çıkıp belli bir devreden sonra anasının alıştırdığını görürüz değil mi biz? Ama o daha yumurtanın içerisinde yüzme programı onda vardı. E, uçma programı onda vardı. Ona kanatlarını bağlar, öyle büyümesini sağlarsanız, aynen sabahki verdiğim örnekte doğan bir çocuğu alın, daha başına bırakın, 20 sene kalsın hiç insan yüzü görmeden hangi dili konuşur? Var olan değerler çekirdek mesabesinde ve bazıları da inkişaf ettirilme ihtiyacı duyacaktır. İnsan nasıl donatılmış ise değerlerle birinci misakın sorumluluğu ile dünyaya gelir. Buna da her doğan çocuk fıtrat üzere doğar deriz biz. Doğuyor deriz. Bu ne anlama geliyor? Bilmek gerekir doğan çocuk fıtrat üzere, gelir, fıtrat üzere gelir derken bu fıtrat nedir? Fıtratın gereği nedir? Fıtrat belli bir değerse sınırlı değerler midir? Bir tek midir? Birkaç tane midir? Bunu her insanın tabiatında görmek bunları yakalamanın bir vesilesidir. İnsan denildiğinde yapı fiziki yapı olarak aynı mıyız? Konuşma hasleti hepimizde var mı? Sevme dediğimiz değer hepimizde var mı? Korkma dediğimiz şey hepimizde var mı? Güvenme dediğimiz şey hepimizde var mı? İşte bu beşeriyetin, insanlığın müşterek değerleri adıyla da zikredilebilir. Zamanımızda muasır ifadesiyle zaten buna biz beşeri müşterekler diyoruz. İnsani müşterek değerler diyoruz. Din karşıtları bunun adını hümanizm kelimesi altında toplar. Beşeri değerler diye. Bu aslında insanlığın müşterek değerleri ama inancın malzemesidir, küfrün değildir. Maalesef ümanist düşündüğe sahip insanların hepsi şu an küfür cephesinde olan insanlardır. Ve bu değerleri lehlerine kullanıyorlar. İslam'ın aleyhine kullanıyorlar. Bizim kullanmamız gerekirken birçok meselede olduğu gibi... Bize ait, bizim lehimizde kullanılacak değerleri, maalesef inancın, İslam'ın karşısında olan kimselerin kullanması garip bir tesadüf değildir. Yani rastgele elde edilen bir tesadüf değildir. Belki bir mücadelenin, belki fazla, bir mücadelenin akabinde kazandıkları, yani şeytanın komutanlığını yaptığı bir mücadelenin akabinde kazandıkları zaferdir bu. O zaman fıtri değerler denildiğinde, bu zannettiğimiz gibi zor anlaşılacak, bilinmeyen, bize garip gelecek şeyler değildir. Bir insanı alın, çoban ne olursa olsun, sevgiden bahsettiğinizde ona anlar mı sizi? Korkudan bahsettiğinizde anlar mı? Anlar. Yani fedakarlıktan bahsettiğinizde, şefkatten, merhametten, müşterek değer olarak senin sahip olduğun her şeyin onda olduğunu da anlamışsan, Bunlar birbirimizde anlaşabildiğimiz şeylerdir. Neden bazıları diyorlar? Sevgi müşterek değerimiz. Sevgi yılı ilan ediyorlar. Hem de bu baş aktörü olarak başına Celalettin'i Rumi oturturlar. Neden İslam dini oturmuyor? Neden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun başına oturmuyor? Çünkü o bize bunları öğreten, varlığını hissettiren insandır. Onlar ondan istifade ettiyse yine lider onlar o konumundadır. Onlar değildir. O zaman fıtri değerleri ele aldığımızda bilinmesi gereken başlıklar var. İnsan dünyaya gelirken bunlarla donatılarak gelmiş. Fe'ebevahu yuhavvidani eyyunassirani eyyümeccisani eyyüşerrikani. Gazi nerede? Yenek anayılıyor. Dernektekiler tüyüyorlar teker teker. İki kişi var. Telefon geldi, İki kişi geldi. var. Hepsi tüymüş. Ha. Ee, çocuk fıtrat üzere dünyaya gelir, teciz edilmiş olduğu halde anası, babası onu Yahudileştirir, Hıristiyanlaştırır, Mecusileştirir ve müşrikleştirir diyor. Bu ne anlam taşıyor? Mükemmel gelen bir insanı tecizatıyla, donanımıyla anası babası ne yapıyor? Hı -hı. Onu bozuyor. Ana baba bozmada başlangıç olarak ilk. Ama devamında insanlar. Ana babadan kastı onunla başlar. Ama topluma dönüp baktığınızda üç unsurdan bir dördüncüsünü bulmanız mümkün değildir. Toplumda her insandan birisi ya anadır. Ya babadır ya da çocuktur. Dördüncü var mı? O zaman toplum bunun içerisinde devam eden sınırlarında. Bunlar, ifsa, bunlar demek ki bozuyormuş. Ne anlama geliyor? Selim olarak dünyaya gelen birisi temiz bir fıtratla ana baba bunu etraf bozmaya başlıyor. O zaman bir şeylerin düzgün gelip bozulduğunu anlatıyor değil mi bu? Nasıl bozulduğunun farkında mıyız? Eğer o değerleri müşahhas somut olarak yakalayıp anlamamışsak onun nasıl bozulduğunu anlamamız mümkün değildir. Ha, şu deniliyor. Bu daha selim bir fıtrat üzere, bozulmamış bir fıtrat üzere. Ama bu bozulan fıtratın nasıl olduğunu bilmiyoruz ki nasıl bozulduğunu anlayalım. Ve onun için fıtri değerleri bir varlığını teker teker söylenildiğinde, bizde var olduğunu bilmemize rağmen, ama bunların birer değer bozulmaya muhatap oldu. Bizim bozulmadan ikinci misak merhalesine ulaştırmamız gerektiğini bilmiyoruz. enali Araf suresindeki ayeti öncelikli olarak burayla alakası olan kısmı yaratılış gayemiz olan kulluk bunun tarifi eyleme dönüştüğü noktada fıtrat birinci merhale. O zaman dünyaya gelirken biz bir fıtrat üzere gelmişiz tabiat üzere. O zaman mükemmellik nerede başlıyor? Donanımımızda. Sonra bunun sorumluluğu birinci misak dediğimiz daha insanlık Adem'in belindeyken Allah Resulü diyor ki İnnallah ahd al misak min bani Adam fi zahr Adam Allah insanlık daha Adem'in belindeyken onlardan misak aldı söz aldı diyor. Bu söz ne? Geleneksel İslami eğitimde hani kavlu beladan beri Müslümanız derler ya. Bu anlamla alakası yok ama anlatmak istedikleri o vaka, daha ruhlar alemindeyken ki bu derse fıtrat derslerinde defalarca dinlediniz. Bu insanlığın genel anlamda ilk sorumlu olduğu şey neymiş Necmi? Birinci misak sorumluluğudur. Hiçbir insan bir başkasından farklı değildir bu sorumlulukta. Çinlisi, Arabı, Amerikalısı, Asyalısı, kim olursa olsun hepsi bundan mutlak sorumludur. Ve dün yine başlık attığımız gibi burada katiyetle cehaletin, bilmemezliğin haberim yoktu sözü mazeret değildir. Ve bizim mazereti tekbircilere dönük anlatırken mazeret umuman... Şey, cehalet özürdür ama herkese her yerde her meselede değil derken bunun birinci ifadesi genel anlamıyla cehalet mazerettir sözü burada geçiyor mu? Burada geçmez. İkinci misaka kadar katiyetle cehalet mazeret değildir. Neden? Çünkü biz bunların cahili değiliz. Sevmenin cahili var mı? Korkmanın cahili var mı? Yoktur. O zaman bunların bilgisi içerisindeyiz. Hatta ikinci misakta istihza, alay etme gibi bir olay vardır. Allah'la, Resulü'yle, ayetleriyle alay etme. Bunda mazeret var mı? Katiyetle mazeret yok. Neden? İstihzanın, alayın, küçümsemenin ne anlama geldiğini bilmeyen bir insan var mı? Katiyetle yoktur fıtraten bu vardır. Yani ikinci misak devresinde olmasına rağmen katiyetle istihza, dinlen alay etme dini bir değerlen alay cehalet değildir ve özür de değildir.